Desteği için Apaçıkralı dinleyicisi Havva Hazer'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa bir Hasan Kaplani türküsüyle başlayacağız. Ama öncesinde dinleyeceğimiz türkü vesilesiyle birkaç şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Siz de sıklıkla yaşamışsınızdır sanırım. Bir eseri ilk kez kimden, nasıl bir aranjman ve yorumla dinlediyseniz... O icra ruhunuza siner ve aynı eserin farklı icralarını kolay kolay beğenmezsiniz. Benimseyemezsiniz yani. Örneğin Ahmet Aslan'ın Minnet Eylemem isimli Fezullah Çınar'dan alınan Sivas deyişini yorumlayışı hiç de fena değil. Hatta gayet güzel ve başarılı ki ben de sizlerle paylaştım bu programda o yorumu. Ama itiraf etmeliyim ki o deyişi ilk defa Selda Bağcan'dan dinlediğim için Ahmet Aslan yorumu hep gölgede kaldı ve ben dönüp dönüp Selda Bağcan'ın yorumunu dinledim o albümü açarak. Hatta Dillendirile titreşimlerin ilk programında 20 seneyi aşkın bir süre önce çaldığım kayıtlardan biriydi o. Yine Selda Bağcan'dan dinleyip sevdiğim Yürüyorum Dikenlerin Üstünde isimli deyişi başka kimseden dinlemek beni kesmedi bugüne kadar. Ama çok yakın zamanda Cem Erdost İleri bu değişi icra etti. Cem Erdost İleri'nin sizlerle paylaşacağım icrası sonradan dinlemiş olmama rağmen bende çok derin bir yer edindi. Hatta Cem Erdost İleri'nin icrasının değişin sözlerindeki ve ruhundaki bazı perdeleri kaldırıp farklı bir bakışla değerlendirmemi sağladığını söyleyebilirim. Abartı olmaz bu. Bu da aslında yorumun bir sanat eserinin alımlanmasında ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi kanımca. İcranın etkileyici olmasında düzenlemenin sadeliği kadar Cem Erdos ilerinin yaptığı işteki samimiyeti ve sevgisi de etkili bence. Bu açıdan ben bir dinleyici olarak teşekkür borçlu olduğumu düşünüyorum kendisine. Açılan perdelerin neyle ilgili olduğunu ise bir sonraki anosta sizlerle paylaşacağım. Zira bu anos yeterince buzadı. Anlamış olacağınız üzere Cem Erdost ilerinin yorumuyla sözleri ve müziği yozgattı bir aşığımız olan Hasan Kaplan'a yani Kaplani'ye ait olan bir değiştinliyoruz. dinliyoruz. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Karanlık bir gece Yol görünmüyor Yürüyorum dikenlerin üstünde Karaçalı aman vermiyor yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam üstünde yaralıyam üstümde yünde yaralıyam üstü Gülüyorum dikenlerin üstü Belki çok yakınım belki rahim yaralandı parça parça aya. Yavaş yavaş ilerlerken Kaplar Benimle yola çıkanlar hani. Geri dönsem taşa Tutar elbemi. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam. üstünde yaralıyam üstünde yaralıyam üstü Dinlediğimiz değişin buradaki icrasının bazı perdeleri araladığını ve sözlerin anlam boyutlarıyla ilgili yeni yeni şeyler fark etmemi sağladığını söylemiştim az önceki anonsta. Bu deyişi hep sıradan dert anlatan bir deyiş gibi dinlemiştim. Ama yeni fark ettim ki aslında tasavvufi bağlamda dinlenebilecek, o anlamda yorumlanabilecek sözler aynı zamanda bu deyişin sözleri. Bunu nereden çıkarttığımı yani böyle bir yoruma nasıl vardığımı soracak olursanız, öncelikle bir yürüyüşten, yani seyri sülükten ve her sülükte olduğu üzere zorlukların varlığından bahsediliyor. Ayrıca uzak mı yakın mı olduğu bilinmeyen bir menzilden ve duraktan, bir anlamda makamdan söz açılıyor. Burada tasavvufi anlamda menzil ve duraktan söz edildiğini düşünmek yersiz olmasa gerek. Dahası burada okunmayan bir kıtasında, Güneş ve ay'dan bunların yokluğunda yaşanan müşkül halden söz ediliyor ki ay ve gün kültlerinin İslam unsurlarıyla buluşması neticesinde Anadolu'da güneş ve ay önemli semboller haline gelmişlerdir. Şöyle ki güneş Hazreti Muhammed'i, ay ise Hazreti Ali'yi simgeler. Örneğin bir de işte söz epsi Sultan Abdala ait olan bir de işte, Ali aydır, gün Muhammed dizeleri geçmekte. Başka örnekler de bulunabilir elbette ama Pir Sultan Abdal'dan verilen bu örnek zannederim yeterli olur. Bahsettiğim kıta Güneş erken doğup şafak sökmüyor, gökteki dumanı söküp atmıyor, ay karardı, yıldız ışık tutmuyor, yürüyorum dikenden üstünde şeklinde ve bunların tasavvufi bağlamda yorumlanabileceğini düşünüyorum. Son olarak Hasan Kaplani'nin bu anlamları hiç düşünmemiş olabileceği Dolayısıyla bu yorumların yersiz olduğu iddia edilebilir belki. Fakat buna iki hatta üç farklı hermeneotik yaklaşımdan cevap verilebilir. İlki yorumcunun yazarı, yazarın kendisinden bile iyi tanıyıp anlayabileceğini savunan Schleiermacher ve Diltay geleneği. İkincisi yazarın ölümünden bahseden çağdaş gelenek. Üçüncüsü ise Metni sadece kullanırız iddiasında bulunan pragmatik gelenek. Detayları bu programın çerçevesini aşıyor bu meselelerin. Bu konuya işaret etmemiz sebebi şu ki, türküyü yakan kişi bu anlamları düşünmemiş de olabilir. Ama bu durum sözlerde böyle bir anlam bulunmadığı ya da bu sözlerin yazar farkında olmasa da içinde yetiştiği geleneğin bazı önemli unsurlarını ishar etmediği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu türkü hem sıradan bir türkü gibi hem de tasavvufi içeriğe ait bir türkü gibi dinlenebilir. Bu anons da diğeri gibi çok uzadı. Cem Erdost ileriye aşk olsun. Onun o sade duru icrası sebebiyle böyle oldu. Kendisini sosyal medya platformlarından takip edip konserlerinden, etkinliklerinden ve çalışmalarından haberdar olabilirsiniz. Cem Erdost ileriden haberdar olmayan dinleyiciler varsa bence... Es geçmesinler ve onun çalışmalarından haberdar olsunlar. Naçizane tavsiyem bu yönde. Sözü daha da uzatmadan sıradaki türküyü anons edeyim şimdi sizlere. Nuri Üstün sesten Muzaffer Sarı Söze'nin derlediği bir Sivas türküsü var sırada. Özge resmi YouTube kanalından aldığım bir kayıt bu. Ve kendisinin icrasıyla dinliyoruz. Yine gam yükünün kervanı geldi. Dinlediğimiz türkü beni hep çok etkilemiştir. İfadelerinin sadeliğinin yanı sıra vurucu olması derin iz bırakıyor dinleyende. En azından benim kanaatim o yönde. Çekemem bu derdi yavrum. Böyleksenin de tek başına vurucu geliyor bana. Bu memlekette de herkesin çekemeyeceği kadar çok derde olduğundan daha da etkileyici bu memleketin insanları nezdinde. Gam yükünün kervanından bahsedilmesi, derdinin ne kadar çok ve sıra sıra olduğunu canlandırıyor gözümüzde. Hele de bağımıza gazel düştü, güz oldu, geçti bu vakitler ne de tez oldu dizeleri sadece ifade gücü açısından değil, üslup açısından da dikkat çekici. Zira geçti bu vakitler ne de tez oldu ifadesi günlük dilde karşılaştığımız bir ifade değil. Hatta dil bilgisi açısından yanlış olduğu bile iddia edilebilir. Ama gücü ve etkileyiciliği buradan geliyor kanımca. Her gün kullandığımız kelimeleri hiç kullanmadığımız bir formülasyonla ve dilin kimyasını bozarak ifadeye büründürüyor. Ki edebiyatın ve şiirin büyüsü de buradan kaynaklanıyor. Dil felsefesi bağlamında türküler incelenirken gündeme alınabilir bu dize. Önceki yıllarda bu konudan söz etmiştim sizlere. O sebeple daha da uzatmayacağım meseleyi. Sadece şimdi dinleyeceğimiz türküde de benzer bir durum olduğuna işaret ederek kapatacağım konuyu. Sıradaki türküde ''Kestin mü çarelerimi?'' şeklinde bir dize işleyeceksiniz. Mümkünü kesmek günlük dilde kullanılan bir ifade değil. Ama bu dizenin çarpıcı olmasının nedenlerinden birisi, belki de en önemlisi, dili bu şekilde yeni bir kalıba dökmüş olması. Dedem de bu dizeyi çok sever ve hayranlığını dile getirirdi zaman zaman. Bu Sivas Türküsünü sizlerle severek paylaşıyorum şimdi. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Bekir Tektaş'tan Osman Özdenkçi'nin derlediği bu Sivas Türküsünü İsmail Çakır'ın yorumuyla dinliyoruz. Kahpe sana ne ettim neyledim. <Gülüyor> vahbe felek sana ne atın gurbe tele parellerimi akibetin beni sulamdan etti kestin mümkünümü çareleri Aman aman dağlar duman Geçti zaman ben var aman. Kestin mümkünümü çarelerimi Aman aman dağlar duman ben var Kemlik görmedim hüsnü hala dar Beklerim mektubun gelmez sıladan Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan Dost olan bağlasın Geçti zaman ben var Dost olan bağlasın yareleri Bu arada dinlediğimiz türküyü Okan Murat Öztürk'ün bence Cumhuriyet tarihinde kaydedilmiş en müstesna halk müziği albümlerinden biri olan Eski Havalar isimli albümünden de dinleyin. Şayet oradaki icrayı dinlememişseniz bunu es geçmeyin. Pişman olmayacaksınız kanımca. Şimdi sırada bir seyri süluk türküsü var. Bununla ilgili yorumlarımı önceki yıllarda aktarmıştım sizlere. O sebeple tekrar üzerinde durmayacağım. Ama merak eden dinleyiciler pan yayınlarından çıkan Anadolu türkülerinde Semboller, Örüntüler ve Kültürel Bağlamlar isimli kitabıma bakabilirler. Bu türkü hasreten bütün düzeleriyle yorumlanıyor orada. Dinleyeceğimiz bu seyrisülük türküsünün sözleri aşık Hasan Hüseyin Orhan'a ait. Müziğini ise Hüseyin Avni Orhan yapmış. Şimdi Özgeçam'ın icrasıyla dinliyoruz. Er Kalkan Aşıklar Tedarikinde de Gör yavaş yavaş Gör yavaş yavaş Erdin ev bahar. İzlediğiniz <Gülüşmeler> da bir Malatya-Arguan değişi var. Bunun sözleriyle ilgili yorumlarımı da detaylı bir biçimde aktarmıştım önceki yıllarda. Neredeyse her şeyi konuşmuşum sizlerle. Son zamanlardaki programlarda bunu da söylemiştim, şunu da söylemiştim diyerek tekrara düşmemek adına sadece işaret etmekle itiniyorum. Belki de bu programda sona doğru yaklaşıyoruz. Bunu da düşünmek gerek sanırım. Sık sık böyle söylemiş olmak... Şimdi bunu düşündürdü bana açıkçası. Dinleyeceğimiz Malatya Türküsü'nün söz ve müziği Seyit Meftuni'ye yani İbrahim Mamotem'e ait. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2 şeklinde. Hüseyin Korkan Korkmaz'ın icrasıyla dinliyoruz bu Seyit Meftuni Türküsü'nü. Küçük yaşta gurubet diğer adıyla divana. Yaşta gurbeti de gezer divana, divana Küçük yaşta gurbeti de gezer divana, divana Defteri kalemiyle de yazar divana Defteri kalemi elbet yazar divan adı Etmem ben faleye, aşığım ben bir meleye. Minnet etmem ben faleye, aşığım ben bir meleye. Süt oldum girdim meleye, süzerdi bana bana. Süt oldum. Girdi meleğe, süzerdi divana divana Feleğin çarkı kırılsın, menzil almasın, yorulsun Feleğin çarkı kırılsın, murad almasın, yorulsun İsterse bana darılsın, küser divanayla Derse bana darılsın Küser divana divana Aşıkların bağrı dalı, her tarafı bahçe bağlı Aşıkların bağrı dalı, her tarafı bahçe bağlı Kimi yavan, kimi yallı, göçer divana yaban gibi yalı göçer divan adı Neftuni'nin dili, dost olsun hali Aşağıdaysa aşkın yeri, tozar divana. adım Aşağıdaysa aşkın yeri, tozar divana. Du. çok sevdiğim ve önemsediğim, yine önceki aylar ve yıllarda hakkındaki yorumlarımı detaylı biçimde aktardığım müstesna bir deyiş var sırada. Yorumlarımı ve deyişin neden özel olduğunu hinelemeyeceğim. Ama merak eden dinleyiciler, az önceki anosta bahsettiğim Anadolu Türkülerinde Semboller, Örüntüler ve Kültürel Bağlamlar isimli kitabıma bakabilirler. Bu deyişi, bütün larıyla tasavvufi arka planını dikkate alarak detaylı biçimde inceleyip yazmaya çalıştım orada. Hem kaynaklara hem de yorumlarıma ulaşabilirsiniz o kitapta. Dinleyeceğimiz değiş Aşık Daimiye yani İsmail Aydın'a ait. Bunun da ölçüsü az önceki değişteki gibi 7-8'lik ve usulü de yine 3-2-2 şeklinde. Bayram Bilge Tokel'in resmi YouTube kanalında Bulabilirsiniz bu kaydı. Ben de oradan aldım. Bayram Bilge Toker'in icrasıyla dinleyeceğimiz bu aşık daimi değişinin ismi ise Bir Gerçeğe Bel Bağladım Erenler. <Gülüyor> Götürdü beni denizden denize dost, dost götürdü beni dost beni beni damlaydım bir ırma karıştım denizden denize götürdü beni. Denizden denize dost dost götürdü beni Dost beni, beni Nice kaptan kaba boşaldın doldum Nice kaptan kaba dost dost boşaldın doldum Karıştım denize, deniz ben oldum Damlanın içinde evreni buldum Yine benden bana getirdi beni Yine benden bana getirdi beni Dost beni beni Damlanın içinde evreni buldum Yine benden bana getirdi beni Yine benden bana dost dost getirdi beni Dost beni beni Buhar oldum, yağdım yağmurlarına Buhar oldum, yaldım, yağdım yağmurlarına Barıştım toprağa, çamurlarından. Piştim fırınlarda hamurlarından. Üstadım sofraya Yatırdı beni Üstadım sofraya Dost dost yatırdı beni Dost beni beni Piştim fırınlarda hamurlarından, Üstadım sofraya Yatırdı beni Üstadım sofraya dost dost yatırdı beni, dost beni ben. Çinediler dipler dişlerine ne zildim, Çine dişlerine zildim. Vücudeneğinden geçtim süzüldüm Çaldı alem bir deftere yazıldım İrfan mektebine yetirdi beni İrfan mektebine dost dost getirdi beni Dost beni beni Çaldı kalem bir deftere yazıldım İrfan mektebine getirdi beni İrfan mektebine dost dost getirdi beni Dost beni beni Dayı mıyım, ermişleri nereyi? Cümle varlık tabi, yaltın gereği Ölmez bir ananın oldum bebeği Aldı dizlerine Oturdu beni Aldı dizlerine dost dost Oturdu beni Dost beni <Gülüyor> Ölmez bir ananın Oldum bebeği Aldı dizlerine Oturdu beni Aldı dizlerine dost, dost oturdu beni, dost beni. Sırada bir Sefi Selimi Türksü var. Asıl adı Ahmet Gün Bulut olan Sefi Selimi, Sivas şarkışla doğumlu ve sünni kökenli olmasına rağmen çok sayıda bektaşi meşrep şiir yazmış. Bunlardan en tanınanı örneğin insana muhabbet duyalı isimli deyişi. Şimdi dinleyeceğimiz deyiş ona nazaran daha az biliniyor ama bu da Bektaşi meşrep bir deyiş olarak dinlenebilir. Zira Kevser Irmağında saki olan yer ismini taşıyor ve hemen fark edilebileceği üzere bu hem dünyevi bir içeriğe ve sıradan bir aşka işaret edebilir hem de peygambere işaret ediyor olabilir türkünün sözlerinin geneli böyle bir bağlamı yani tasavvufi içeriği daha çok destekliyor. Bu Sefil Selimi değişini de yine Bayram Bilge Tokel'den dinliyoruz. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3 şeklinde akıyor. İsmi de az önce belirtmiş olduğum üzere Kevser Irmağı'nda saki olan yer. <Gülüyor> Serman da sakımlan yar bir bardak den ikram etmez mi ola sıratın yolunu iyi ilen yar benim delimden tutmaz mı sıratın yolunu. Bilemiyor, beni de elinden tutmaz mı? Aman ede duy daha dayım, sorma halle bili gayet zor cehennemden. Daha Beter Kordayım Yanarım Yandım Yetmez Mi Aman Medet Duy sesimi Dardayım Sorma Hallerimi Gayet Zordayım Cehennemden daha beter kordayı yanarım yandım yetmez mi bu? aman edep duy sesini dağlardayım sorgun halle elimi gayret zordayım cehennemden daha beter korkdayım yanarım yandım yetmez mi ola aman Duy sesini dardayım Sorma halde Herimi gayet zordayım Cehennemde Daha beter kordayım Yanarım yandım Bu arada Sefil Selimi ile ilgili tafsilatlı malumata ulaşmak isteyen konuyla ilgili dinleyiciler Doğan Kaya'nın hazırladığı Aşık Sefil Selimi, Çobanın Can Pınarı isimli kitaba bakabilirler. Dilek Matbaası'nda basılmış Sivas 1996 basımı Aşık Sefil Selimi'nin Yalınkat isimli bir de şiir kitabı var. Bu da Emek Matbaası'nda basılmış Sivas 1978 basımı Ahmet Özdemir'in hazırladığı çok etraflı bir çalışma var. O da Aşık Sefil Selimi İrfan Okulu ismini taşıyor. Şarkışla ve Çevresi Kültür, Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği yayınlarından çıkmış. İstanbul 2003 basımı. Bu en kapsamlı olan kitap. Merak eden dinleyiciler Künyesini aktardığım bu üç esere bakabilirler. Şimdi sırada bir Aşık Mahsuni değişi var. Bunu da Onur Kocamaz'ın icrasıyla dinliyoruz. Adam olmak dile kolay. Akılsız diyerek heyecan dost beni taşlar Dost beni taşlar Artık adam olmak olmak dile kolaydır Ne bilir belayı Belasız başlar başlar el davulu çalmak Dile kolaydır, dile kolay. Evim yok, barkım yok heyecan, sermayem sıfır, sermayem sıfır. Vücudum Müslüman, aman kaderim kafir. Sağımdan, solumdan yalıyor küfür, küfür gayrı rahat olma. Dile kolaydı dile kolay Kim istemez nazlı nazlı Yari sarmayı Yari sarmayı Kim istemez her gün her gün Bayram görmeyi Çocuk bile bilir Akıl vermeyi Hakka secde kılmak kılma. Bile kolaydı, bile kolaydı Ömrüm oruç geçti heyecan bayram etmedim Bayram etmedim Mevlam ayak vermiş vermiş bir gün gitmedim Çokam yetiştirdim kendim yetmedim Kayadan su almak almak Dile kolaydır, dile kolaydır. Asun-i zordur Zordur bu dünya Zordur bu dünya Düşünce görürsün heyecanan yayda Konya Ne İngiliz koydu Ne de Almanya Ama insan kalmak kalmak Dile kolaydı Dile kolaydı Ne İngiliz koydum Koydum ne de Almanya Ama insan kalmak Kalmak dile kolaydı Dile kolay. Hazır bir Aşık Mahsuni Şerif türküsü dinlemişken sizlere Aşık Mahsuni Şerif'ten türküler dinletmek istemiştim. Fakat bu hafta çok konuştum. Anonsları uzattım. Bu sebeple sürenin sonuna gelmişiz. Bunu fark etmedim. Ne yazık ki programın sonuna ayırdığımız bölümü bu haftalık es geçmiş olacağız. Benim mazur görmenizi diliyorum. Böylelikle programın sonuna geldik. Destekçimiz Hava Hazermiş. Hava Hanım'a selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Desteği için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Dilden dile titreşimler Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Apaçıkralı dinleyicisi Havva Hazer'e teşekkür ederiz.